Merhaba. Milattan önce, Milattan sonra da açık radyoda 94.9'dayız ee, ve Akdeniz uygarlıklarındayız, e, Likya'da. Geçen hafta e, Likya ortamından e, ve bir çok çok önemli Likya'nın en önemli kentlerinden e, birisinde Ksantos'taydık ve yine Ksantos'tayız ve kazı ortamındayız. Profesör e, Jacques de Coutil ile birlikte, kendisi Ksantos'un kazı başkanı 20 yıldan beri burada ve kazıyor. Ee, ve belki de bir ömrünü burada geçirecek. Ee, aynı zamanda kendisi Fransa Bordeaux Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Ee, biz e, Likya kültürü içerisinde çok önemli bir yere sahip olan e, Ksantos'un Kısantos, önce bir anıt satma yapayım. Kısantos Teke Yarımadası'nda Patara ile Fethiye arasında yer alıyor. Eşen Çayı'nın hemen yeni başında yükselen kayalıklarla bir yanı tamamen kayalık ve uçurumla çevrilmiş olan ve bütün vadiye Eşen Çayı'nın eski antik adıyla Kısantos'u besleyen daha doğrusu Ksantos Vadisi'ni besleyen Ksantos yani Eşen çayının hemen dibinde yükseliyor. Biz bu arada Ksantos'un Letun'la birlikte yani Letun Ksantos'un kutsal kenti daha doğrusu Likya Uh, ...uygarlığının uh, içinde yer alan önemli bir kutsal merkez. Onunla birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Evet, uh, tekrardan uh, merhaba diyorum uh, Profesör Jacques Décourt ile. Merhaba. Uh, we forgot to... Actually, we didn't forget, but... Uh, Ksantos uh, Letun. uh, uh, uh, uh, ve Letun'un UNESCO, uh, UNESCO Dünya World Miras Listesine alınmasındaki kriterlerden made, bahseder uh, misiniz? It is a uh, registered uh, under UNESCO World Heritage List. Uh, what was the reasons uh, of uh, taking uh, to that list of Ksantos and Letun? Esas nedeni Likya uh, uh, Uygarlığı'na uh, ait var olan bu kalıntıların uh, benzerlerine hiçbir yerde rastlanılmaması, korunması gerektiği çok önemli varlıklar. Bu nedenle UNESCO Dünya Mirası listesine alındılar. <gülüyor> Bekit so tatmin edici yararlar sağladı any, mı? Korunması yönünde bugüne kadar herhangi bir çalışma protection? yapıldı mı? Well, think, uh, Sanırım koruma uh, biraz uh, sembolik kaldı. But, uh, Ama course, kuşkusuz semboller de As you know, uh, I think uh, well, this. Uh, Miras listesine alınması insanların bilim dünyasının Ksantos'a dikkatlerini çekti. Bu iyi bir şey. Aynı zamanda sorumluluğumuzu da arttırdı. Biz arkeologlar bildiğiniz gibi kazılar yapıyoruz. Geçmişin kültürel varlıklarını inceliyoruz. Uh, because uh, until now we were working as uh, all the archaeologists in the world uh, working um, uh, digging uh, looking for um, uh, ancient um, now ...ama bütün bu çalışmaların kamuoyuna fazla yansımadığını da görüyoruz. Ama şimdi dünyadan insanlar gelip kazılar nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz? Böylesi önemli bir yeri korumak yönünde elimizden geleni yaptığınızdan emin misiniz? ...şeklinde sorularla ilgilerini ve paylaşım isteğini aktarıyorlar. Evet. Uh, so, um... Well, well, uh, Xantus uh, ile ilgili gerçekte beklentileriniz uh, neler? Uh, Koruma ve restorasyon I mean, yönünde. Well, uh, well uh, the the the situation is rather. Uh, bu durum biraz karışık. Tabi sadece santüs için geçerli değil bu, her yer için söz konusu. Evet, bildiğiniz gibi arkeologlar kazı yapıyorlar ama aynı zamanda tahrip ediyorlar. Evet eserleri kalıntıları tahrip etmiyoruz. Ama onları açık havaya çıkarıyoruz ve güneşten, yağmurdan, rüzgardan, turistten etkilenmeye ve bozulmaya başlıyorlar. Tourist, uh, who walk uh, so uh, many dangers. Yani uh, çok fazla tehlike var. Uh, instead of which, uh, when the, they were lying sessizlik the tomb, resting and there was no danger for them. So uh, biz onları aşağıya çıkardığımızda tüm tehditleri açık hale geliyorlar. Bu nedenle de onları korumak zorundayız ve bu çok zor. Çünkü üzerlerine korunaklar, çatılar yapmak zorundayız ve bunlar çirkin bir görünüm yaratıyor. Öte yandan anıtsal yapıların restore edilmesi gerekiyor ama bu da çok çok pahalı bir yollar. Son teknolojiyi kullanıyoruz. Turizme gelince, ki önemli bir mevzu aslında, insanların bilgilenmesi, öğrenmesi, ziyaretçiler anlamak istiyorlar, bu çok normal ve onları açıklamak zorundayız. Açıkladığımızda doğal olarak yapıları, heykelleri görmek istiyorlar, bir şey göremediklerinde, yapının, anıtın tamamını göremediklerini de anlayamıyorlar. Don't so you Ve onlar da ask you why neden yeniden inşa etmiyorsunuz bunları diye soruyorlar. Biz arkeologlar, binayı yeniden ayağa kaldırmak gibi bir şeye ihtiyaç duymuyoruz. Çünkü onu gayet iyi biliyoruz. Üzerine it, kitap yazabiliriz, uh, çizebiliriz, açıklayabiliriz. Ama böyle bir soruyla da karşılaştığımızda şaşırıyoruz. Sonuçta onlar arkeolog değil ama ve biz de bunun farkına varıyoruz. Anlamak için yardıma ihtiyaçlarını da görüyoruz. Bu sizin tarihsel varlıkları ele alış biçiminizi yönlendiriyor. Bu binayı yeniden ayağa kaldırabilir miyim diye düşünmeye başlıyorsunuz. inşa için gerekli tüm modern malzeme, beton, taş vesaire büyük bir iknüt tutuyor. Restorasyona yatırdığınız para, araştırmaya ayıracağınız bütçeden çok yüksek. To to build it up, so uh, it's both a, a matter of uh, of money before, because it it costs a lot, and uh, whatever money you put in the restoration, you don't put it into the research. Uh, can you just give for giving an idea? Uh, için example, uh, restoration için gerçekten çok ciddi finansal kaynak I mean, gerekiyor. Really Fikir verebilmek uh, amacıyla bir really, uh, örnek uh, verebilir uh, misiniz? Source, source. Bir projenin arayın. How much a project? Just to give an idea. Mesela birkaç yıl önce Leto'ndaki Leto tapınağını ayak kaldırmak için bir projeye başladık ve 4 yıllık çalışmada her yıl 300 bin lirodan fazla para harcandı ve çalışmalar daha bitmedi. Evet, Leton'u gördüm. Proje devam edecek elbette. Belki geçmişte olduğu gibi inşa olayının neden çok zor olduğunu anlatmakla başlayabilirsiniz bir yapının geçmişte nasıl inşa edildiğini anlatmakla başlayabilirsiniz. O zamanda çok çok pahalı ve zor olmalıydı sanırım. Evet, hakkısınız. Ama bir fark vardı. Yapımı uzun sürüyordu. Bugünse bir evin inşası 3 ya da 4 ayda tamamlanıyor. O dönemlerde bir evin yapılması 3-4 yıl oluyordu. In those times, to build a house would take three, four years. To build a theater, To build a temple, 10 years sürüyordu belki. Hatta daha fazla. Think of the greatest Greek temples in Ionia. Örneğin, İonia bölgesindeki Didima Didim tapınağı hiç bitirilemedi. 5-6 yüzyıl boyunca sürdü gitti. Uh, that temple was never finished and the, the building uh, uh, went on for uh, five or six, six, uh, centuries long. Yes, this is exactly. Um, okay, so uh, this season, uh, what is your project? I mean, uh, where the <gülüyor> üzerinde çalıştınız? Course, before, uh, hangi we alanda kazı yaptınız? Uh, Önceki programda kentin günümüze kalmış kalıntıları, anıtları and üzerine konuşmuştuk. The theaters, uh, the, the Tiyatrosu, ünlü uh, nereyi ve harbi anıtları and, uh, ve bir so kiliseden bahsetmiştiniz. Muhteşem mozaikleri olan. That, uh, Bu tiyatronun yakınında olan mıydı? Uh, is that um, um, over under, uh, uh, just right uh, next to the uh, theater or that church? No, it isn't. It's at the opposite, uh, in opposite Kenti, place in, the, in, the, in the town. öbür yakasında. Bu mozaiklerin but tamamı restore edildiği ziyaretçi için sergilebilmesi uh, için üzerini çatıyla dörteceğiz uh, ama bu o kadar kolay uh, değil. Of we must, we a, Çünkü. A, a, a Mimarisinin güzel, uygun olması gerekiyor. Yani iyi olmayan bir şey yapamayız, ucuz malzeme kullanamayız. İyi bir mimar ve çok para bulmamız gerekiyor, güzel bir şey ortaya çıkarabilmemiz için. Şu anda çok kötü bir durumda olan Kısantos Tiyatrosu'nun restorasyonunu yapıyoruz. Çok büyük bir proje. Bitirmek için yeterli parayı bulabileceğimizden emin değilim çünkü gerçekten büyük bağlar bunlar. Um, we are also, uh, Bunun haricinde aynı uh, zamanda working, uh, kentin uh, ana caddelerinde uh, gün yüzüne çıkarıyoruz. Uh, of town, which are, which Onlar iyi uh, durumdalar. Uh, Ve çok etkileceği ziyaretçiler çok etkileniyorlar. Bu çalışmada zorlanmıyoruz çünkü sadece toprak kaldırıyoruz. Ama tabii büyük bir toprak afiyatı söz konusu. Ayrıca geçen hafta söylediğim gibi Nereyitler yani Anlatı projemiz var. Bu anıt Londra'da, Britanya Müzesi'nde. Orada. Açık havaya... Koyuyoruz. Ama orası ya da başka yer her halükarda bir müzede korunması gereken bir yapıtı. Biz onun kopyasını yapmayı ve Xantos'ta orijinal yerinde sergilemeyi hayal ediyoruz, arz ediyoruz. Son teknolojiyi kullanarak önce 3 boyutlu taramasını gerçekleştireceğiz ve ardından otomatik sistemle mermeri oyup inşa edebileceğiz. Bu da hayli büyük bir proje with tüm bu projeler için bir değil, birçok sponsorun build gerekiyor. but that also project maybe you need uh, more uh, hmm. maybe five sponsors to, to get uh, exactly. to evet, provide financial uh, hmm. Sponsorlarımıza bir günlük, bir haftalık ya da bir aylık destek bile verdikleri takdirde bu anıtları yüzlerce yıl daha yaşatabileceğimizi ve burayı yazacağımız isimlerinin şirket adının onlarla birlikte yüzyıllar boyunca kalacağını anlatacağını söylüyoruz close to it for uh, years or centuries yes, it's a good idea. Just like kids, fikir you know. gerçekten <gülüyor> krallar <gülüyor> gibi yaptıkları <gülüyor> anıtlar <gülüyor> 2000 yılı aşkın burada <gülüyor> sponsorların <gülüyor> adları da burada sonsuz süre <gülüyor> kalabilir <gülüyor> anyway um, so um, So when a visitor, uh, Bir ziyaretçi geldiğinde here, neler uh, görecek so burada? Tiyatro, Akropolis, anıtlar, the mozaikler. Akropolis the Bu arada the, the bazı mosaic. mozaikler küçük parçalar well, uh, ama genelde gelenler tarafından sökülüp alınmış. Uh, I, uh, I saw that uh, some uh, some, uh, some Near uh, some small parts, you know. I mean, the visitors uh, just uh, take off, you know. Yes, that's a, evet. a very a big danger Bu for the mosaics. because ama çok zor. Bir uzmanımız, Türk, Türk uh, kendisi, Kentin good, uh, tüm mozaikler uh, üzerinde her yıl çalışıyor. On, çok iyi bir restoratör ama site, bu gidişte iş hiç bitmeyecek gibi görünüyor. Uh, <gülüyor> evet, Xantos'ta çok fazla mozaik var. Santos büyük bir kent miydi? Uh, the size of the city uh, is it big? Uh, Well, uh, according to uh, ancient uh, ancient standards, antik dönem uh, standartlarına göre, average, orta büyüklükte bir kentti. Uh, modern kentten daha küçüktü tabi. Uh, orta, should I say? <gülüyor> uh, still, um, well, it's uh, smaller than the modern village of Klinik, of course. <gülüyor> But for uh, uh, according to ancient standards, it was. Uh, uh, Ama işte an antik dönem standartlarına göre oldaydı. this is this we we call union. Lykia Birliği yönetimi nasıldı gerçekte? So Birliği'nin really ilk demokratik sistem olduğu yönünde the tanık oluyoruz son dönemlerde. <Gülüyor> Muhtemelen Doğru. Ama ilk olduğu yönünde kesin bir bilgiye sahip olamıyoruz antik kaynaklara baktığımızda. Federasyon'du. Her kentin bir temsilcisi vardı. Ve temsilcilerin sayısı kentin ipuçuna göre belirleniyordu. da altı büyük şeyiz yaklaşık 15'te orta düzeyde yerleşim vardı Ve 100'e de 30 küçük altı büyük kentin her biri 3 temsilciyle temsil ediliyor. Including Santos, Santos ve Santos'ta Patara ve diğerleri. Bir araya geliyorlardı Had the önemli konularda nasıl karar alınacağını konuşuyorlardı. Gerçekten, çok şaşırtıcı bir örgütlenmek. Antik dönemlerde bir ikinci örneğin elde edemiyoruz. Tam olarak bilmiyoruz. Yani yönetim hakkında kesin ayrıntıları bilmiyoruz ama bir başkanı, rahibi, sekreteri, ordu komutanı vardı. Ama bunların bilmiyoruz. for instance, the way in which they got into charge or would get out of charge is not known. Perhaps one day we And uh, and and what about the woman Peki, oh, kadınları ah, that's a great matter because kadınları hakkında ne diyoruz? bu önemli uh, bir mesele. Uh, the, uh, Greek, uh, Çünkü uh, uh, Yunan tarihçi Herodotus Herodotus uh, uh, kadınların uh, erkeklerden, uh, erkeklerden uh, daha fazla uh, öneme olduk, sahip uh, olduklarını yazmış. Uh, so was, uh, really, uh, Soyun anne tarafına uh, bağlanması mesela. Uh, declaration of Herodotos. But when we uh, look The on the tombs. Ama We see that mezar yazılarında daima babanın adının verildiğini görüyoruz. Uh, given, father, Sonra oldu. The son. Baba mezarda en iyi yerde, eşi ise ikincilik konumda betinlenmiş ip. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Uh, Kas uh, uh, uh, Yunan ve Roma dönemlerinden önce Likya'nın uh, esas yerlilerine ait the, kalıntılar Nugent, hiç Liba. buldunuz mu? Uh, the, the, uh, the natives of the Likyan, uh, peoples, uh, did you uh, discover any remains uh, belongs to them? Yes, and we are evet. presently digging in a small place on the Şu anda an Likyalıların Akropolisinde uh, Akropolis küçük uh, bir yer uh, kazıyoruz. Uh, uh, Uh, the Yunan öncesi dönemlerden. Pre-Greek or Pre-Persian uh, But unfortunately those remains are very poor. We ki, have only the lower parts uh, uh, uh, of uh, the And ceramics are very poor. Bazıları Yunanistan'dan itha edilmiş bunların, yani yabancı etkisini gösteriyor ve ele geçer. Bu kadar. Gerçekten çok az ama Likyalıların yerel özgün kültürlerine ait yegane buluntular olarak önemlerini koruyorlar. Anıtlar da dahil. İsa'dan önce 6. yüzyıla tarihleniyorlar Evet. Küçük bulumsulardan bahsedersek okay, what, uh, neler açığa artifacts, çıktı, artifacts, en önemli yazıklar uh, ve objeler neler şu anda Fethiye Müzesi'nde uh, olan? Son yıllarda ortaya çıkardığımız en önemli eserlerden birisi, taşa oyulmuş kabartmalar. Kentin güneydoğusunda keşfettik bunları. Büyük olasılıkla çok önemli bir yanıtına aitler. Yer, yerini bilmiyoruz çünkü kabartmalar daha geç dönemlerde başka yapılarda da kullanılmış de uh, as uh, aslan, show uh, gibi hayvanlar görülüyor. tipik Anadolu stili bunu yansıtıyorlar. Frig ve Neo Hitit kültürleriyle uh, bağlantılı. Uh, uh, yani büyük ihtimalle İsa'dan önce 7. yüzyılda aitler ve Ksantos'ta bugüne kadar bulduğumuz en eski eserler. Gerçekten çok önemli. Şimdi Antalya Müzesi'nde sergileniyorlar. Bunlar haricinde çoğu Roma dönemine ait çok sayıda yazıt gün yüzüne çıkardık. Ama İskender, Hellenistik döneme tarihlenenler de var. Bol miktarda seramik parçası ya da kırık çıkardık parça ama bildiğiniz gibi arkeologlar için bu küçük kırık parçalar çok önemli. Anıtları, binaları, tabakaları ve dönemleri tarihlendirebilmek için. Santos'ta bulduğumuz çanak çömlek parçası çoğunluk geri ama bazıları İtal, örneğin Suriye'den, Mısır ve Kıbrıs'tan örnekler bunlar. From Syria, çok az from kuzey uh, Afrika Cyprus. ve İtalya'da. And a few ones are uh, coming from uh, northern Africa or even Italy, but are really not very few of them. çok. Uh, it's really interesting. Uh, is, um, before a long time. Çok ago, önce binlerce mean, yıl önce Santos'un I mean, coğrafyası nasıldı? Ago, what was the situation of this place? Patara, Patara was, örneğin example, limandı. Santos nasıldı? Here, how, how, how Muhtemelen Ksantos kenti Patara Limanı'na bağlıydı. Patara, Bellikenin tüm diğer kıyı kentleri oldukça ilginç bir konuma sahiptiler. Buralar antik dönemde biliyorsunuz antik dönemdeki tekneler rüzgara bağımlıydılar. Rüzgarlar gemileri Mısır'dan ya da Libya'dan İtalya'ya kuzeye direk seyir imkanı vermiyordu. Bu nedenle Likya'nın kıyıları boyunca gitmek zorundaydılar. Tabii Likyel kentlerinin limanlarına uğruyorlardı, bu yüzden liman kentleri bu yabancı gemiler üzerinden yapılan ticarette önemli kazançlar elde ediyorlardı. Çok teşekkür ediyoruz ee, Jacques Découtil e, bu söyleşi için. E, daha sonra tekrar e, belki kazı bitiminde e, yeni çıkanlar, yeni çıkardıklarınızla birlikte tekrar e, söz almak isterim sizden. Bekleriz. Size <gülüyor> teşekkür ederim ben de. Hoşçakalın. Haftaya görüşmek üzere.